OŞO'dan Tavsiyeler Hayat küçük şeylerden oluşur, eğer sen seversen büyük olurlar. Aşkın seni harekete geçirdiği şekilde hareket et. İnsanlar bir şeyi anlamadıklarında yanlış anlamaya başlarlar. Birisinin hatası için kendini cezalandırmak aptalcıdır. Kendi deneyimine dayalı olmayan her şeyi sadece bir varsayım olarak kabul et. Dünya bir gök kuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır. Zeka elde edilen bir şey değildir. O doğuştandır, o öze aittir, o hayatın yapı taşıdır. Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz. Gerçek soru ölümden sonra hayat olup olmadığı değil. Ölümden önce sen hayatta mısındır? Anlamak özgürleşmektir. Gerçek asi bir savaşçı değildir. O anlayış sahibi bir insandır. Benim tüm çabam her insan evladının kendisine ait olan ve önüne gelene dağıtmış olduğu öz saygısını geri vermektir. Her zaman ne varsa onu gör, acele etme. Bir şey yanlış anlamaktansa, anlamamak daha iyidir. Sevgide minnettarlık, sevecenlik ve birlik duygusu vardır. Eğer bu üç duyguyu da hissediyorsan, seviyorsun demektir. Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir. Ayrılık kaçınılmaz bir sondur. Kimse istemez ama gerekli. Çünkü hayat olduğu gibidir. Olması gerektiği gibi değil. Ego bir buzdağıdır. Onu erit. Onu derin sevginin içinde erit. Böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun parçası haline gel. Sevgi bir tutku değildir. Sevgi bir duygu değildir. Sevgi birisinin bir şekilde seni tamamladığının derinden anlaşılmasıdır. Bir şeyi bastırırsan o şey değerli olur. Daha fazla bastırırsan daha değerli olur. Bastırmazsan bütün değerini kaybeder. Gerçek disipline sahip bir adam asla biriktirmez. Her an öğrendiği şeyin öldüğünü hisseder ve tekrar cahil olur. O cahillik ışık saçar. Neden korkuyorsun? Dünya sana ne yapabilir? İnsanlar sana gülebilir. Bu onlara iyi gelir. Gülmek her zaman bir ilaçtır, sağlıklıdır. Ego, toplumun yaratmış olduğu ve senin bu sayede oyuncakla oynamaya devam edebildiğin ve asla gerçek şeyi sormadığın bir kandırmacadır. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel. İnsan, i̇nsan anlamaya çalışacağına baskı kurar. İlişki kuracağına manipüle eder. Çünkü birisiyle ilişki kurmak büyük bir anlayış gerektirir. Efendim Ey maşallah evet. Aşk özgürlük verir. Eğer özgürlük başka sahip olursan başka şey ihtiyacın kalmaz. Elde etmişsindir. Sana yaşam işte bunun için verildi. Her şeyi kabul eden insan neşeli olur. Böyle birisi şükran dolu olur. Var oluşa şükran duyar, bütünlüğe şükran duyar, bu kişi en üstündür. Sakın unutma ne zaman karşına bir seçenek çıksa, bilinmeyeni riskli olan, tehlikeli ve güvencesiz olanı seç, hiçbir zaman zarara uğramazsın. Hiçbir şeyi ayıplama, aksine onu kullan, herhangi bir şeye karşı olma. Nasıl kullanılabileceğinin ve dönüştürülebileceğinin yollarını ara. Neyi reddedersen et, onu başka bir yere koymak zorunda kalacaksın. Onu başka birisinin üzerine yansıtacaksın. Reddedilen kısım bir yansımaya dönüşecektir. Bugün mevcut olan her şeydir. Şimdi senin var olduğun, her zaman var olacağın yegane zamandır. Yaşamak istersen ya şimdi olacaktır ya da asla olmayacaktır. Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere saygı duyar. Sev ve daha derinden sev, acı çek ve daha derinden acı çek, tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür. Ve sana söylüyorum, gidecek hiçbir yol yok. Her şey bu anda. Bütün var olur. Bu anda toplanmıştır. Bu anın içine var. Bütün var olur. Yaşadığın anda akmaktadır hepsi bu. Kendini kabul ettiğin an Güzelleşirsin. Kendi bedeninden keyif aldığında başkalarına da keyif verirsin. Pek çok insan sana aşık olacaktır. Çünkü sen kendine aşıksın. Ne kadar çok düşünürsen, egon o kadar daha ortaya çıkar. Ego, geçmişte birikmiş düşüncelerden başka bir şey değil. Sen olmadığın zaman Tanrı vardır. İşte yaratıcılık budur. Güçlü rüzgarlar seni oraya buraya sürüklüyorsa onlara direnme. Onlar sen direndiğin için güçlü görünüyorlar. Rahatla ve bırak seni götürsünler. Onlarla git. Bütün olarak git. Öncelik sensin. Köklerine git. Kendini bul. Bir asi ol. Ve mümkün olduğunca çok sayıda asi yarat. Gelecekteki insanlığın Altın bir gelecek yaratmasına yardım etmenin tek yolu bu. Kadın ve erkek insanlığın tamamen farklı iki kategorisi. Kıyaslanamazlar. Onları kıyaslama düşüncesi bile aptalcadır. Ve kıyaslamaya başladığın zaman işin içinden çıkamazsın. Zeki bir insan risk alır. O alttan alacağına ölmeye razıdır elbette gereksiz şeyler için kavga etmeyecektir. O, öze ilişkin olmayan şeyler için kavga etmeyecektir. Ancak esas şeyler söz konusu olduğunda boyun eğmeyecektir. Düz yazı şeklinde düşünen zihni bırak. Şiirle düşünen bir başka zihin türünü uyandır. Hece uzmanlığını bir kenara koy. Yaşam tarzın şarkılar olsun. Zihinden sezgiye geç, kafadan kalbe. Çünkü kalp gizemlere daha yakındır. İlişki kuracaksın ama muhtaç olmayacaksın. Seveceksin ama sevgin bir ihtiyaç olmayacak. Seveceksin ama sahip çıkmayacaksın. Seveceksin ama kıskanmayacaksın. Ve sevgi içinde kıskançlık olmadığı, Sahip çıkma olmadığı zaman sevgidir. Bitirelim. Selman'ın uykusu gelmiş.